Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İçinde bizim de bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü, hangi görüngede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bize göre Gündem e, Dünya Bankası'ndan Birleşmiş milletlerden İsrail'den Amerika'dan Avrupa'dan paradan e, ve benzeri e, politik, siyasi, coğrafi içerikli kavramlardan yürüyor. Yer yer işte İslam alemi, Müslümanlar, Müslümanlıktan da. Dünya üzerinde siyaset belirlerken konuşuyoruz. Çok belki yaygın olmamakla beraber ya da yaygın olmadığını umut ederek bir hakikati da sık sık gündeme getiriyoruz. Ee, İslam artık ayağa kalkamaz. Bundan sonra dünya düzeni Avrupalıların, Amerikalıların istediği şekilde olur. İslam'ın politika olarak dünya hakimiyetini tekrar konuşmanın gereği yok. Şükrümüzü bilelim, haccımızı yapıyoruz. Namazımızı kılıyoruz, camilerimizi kapatan yok da dediğimiz olabiliyor. Maazallah diyen oluyor. Burada sanki biz, Allah'ın kitabını onun emrettiği gibi yaşadık. Sanki biz Müslümanlığımızın hakkını verdik de şu dönen dünyada Müslüman olarak bizim hakkımız verilmedi gibi bir itiraz varsa zihinlerimizde bunun yersiz olduğunu bilmemiz gerekir. Böyle bir hakkımız, yani İslam'ın e, yaşayanları olduğumuz halde, yüzde yüz içini doldurduğumuz halde zulüm görüyoruz biz. Ashab-ı gibi Müslümanlık yaşıyorduk da, başımıza bunlar nereden geldi gibi algılıyorsak bu yanlıştır. Böyle bir hakkaniyetlik söz konusu değildir. Ama kardeşlerim, bugün bir örneği üzerinden, dinimizi ne kadar yaşadığımızı ele almak istiyorum. İnşallah, ıslah etmek, daha iyisine koşmak için, Rabbim bunu bana da, size de, bütün mümin kardeşlerime vesile kılar. Böyle umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce, Bir soru sormak istiyorum. Ben bir Müslüman olarak, kendimden örnek vereyim kimse alınmasın. Ben bir Müslüman olarak, filan konudaki bir emri Kur'an'dan öğrenirken, nedir bu emir? Mesela kurban kesmek emri. Kurban kes diye emrediyor Allah-u Teala. Veyahut annene babana itaat et diyor. Çok ince bir çizgide bir soru soruyorum kardeşlerim. Kendime soruyorum. Siz de kendinize sorunuz. Kur'an'ımızın bir kere bir sözü söylemesi ile beş kere söylemesi arasında benim iman etmem, onu doğrulamam, ve uygulamam arasında etki farkı yapıyor mu yapmıyor mu? Soruyu tekrar sorayım, müphem kalmasın. Allahu Teala anamızın, babamızın bizden uf sözünü bile duymamasını emrediyor. "Vela tekulluhuma uffin." Uf bile demeyeceksiniz onlara diyor bu İsra suresinde bir ayettir. Bir kere geçiyor Kur'an'da. Ben Kur'an'a iman etmiş bir mümin olarak, bunu İsra suresinde bir kere duydum, bende bir etki yaptı bu. Bu etkiyi ölçelim. Yani ben anama babama of demem. Niye demem? E Allah bunu demeyin dedi. Bu başka surelerde de üç defa beş defa geçse idi, ben bunu uygularken, ya ısrarla Kur'an emrediyor bunu diye, farklı mı hissedecektim acaba? Mesela namaz dinin direğidir. Kur'an'da onlarca ayet var. Namazı emrediyor. Bu tek bir ayet olsaydı, namaz gelişecek miydi bende? Bu soruyu, derleyip toparlayıp, Düğümleyerek şimdi sorayım. Kur'an'ın bir ayeti yetiyor mu bana? Soru bu. Örneklerden yola çıkıp sonucu sordu. Bir kere Allah'ın açık bir şekilde bir şeyi emir buyurması yetiyor mu? Bu sorum. Yahut da bunun B fıkrasını soralım. Rabbimin Kur'an'daki bir emri, kaçıncı seferde kulağımdan beynime giriyor? On kere söylemesi gerekiyor mu Kur'an'ın bunu? Cuma hutbesinde veya bir yerde bir ayeti Allah buyuruyor ki diye dinledin, dinleyince ben vicdanım mümin kimliğim mümin kalbimi sahip olarak tutan bedenim hareketleniyor mu? Bu iki sorunun ortak paydası şudur. Ben Kur'an'dan ne kadar etkileniyorum? Ya bir ayeti kaç kere dinlemem gerekiyor bana etki etmesi için diye sorayım. Ya da bir emrin, bir yasağın Kur'an'da kaç defa geçmesi gerekiyor? Faiz ayeti, faizi yasak eden ayet, Kur'an'da bir yerde geçiyor diyelim. Bu gizli bir şekilde, bir kere geçiyor bu Kur'an'da. Bir kere dedi Allah faiz almayın diye bir gevşeklik nedeni oluyor mu? Çok felsefik bir konu konuşmadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama nefse ağır gelen bir şey soruyorum. Benim nefsime de ağır geliyor. Allah-u Teala'nın bir ayeti, iman etmek bakımından bütün ayetleriyle aynı. Çünkü Kur'an'ın, Kur'an'ımızın, herhangi bir ayetini, ikinci sınıf ayet olarak görmüyoruz biz. Fatiha'nın birinci ayetinden, minel cinneti ve kadar olan bütün ayetleri Allah'ın ayetidir. Yüzde yüz, aynı hükmü aynı inceliği taşıyor pratikte de böyle mi bizim hayatımızda mesela herhangi bir konuda bir makale okuyorum o makalede bakıyorum ki makaleyi yazan adam Allah Kur'an'da buyuruyor ki diye 20 tane ayet dizmiş ben ürperiyorum Sonra başka bir konuda bakıyorum ki bir ayet varmış Kur'an'da. Gerisi hadismiş ya da alimlerin tefsiriymiş. Bir ayettir diye şeytan becerip benim alakamı ve teslimiyetimi depreştiriyor mu? İmanımızla ilgili pratik Müslümanlığımızla ilgili çok önemli bir test malzemesi. Şüphesiz tek test Tek imtihan bunun üzerinden değil. Ama bugün dünya üzerinde Müslümanın nerede durduğunu, bu yörüngemizin ne olduğunu ispat eden, belgeleyen bir ayrıntı bu arkadaşlar. Şimdi bu hususu yani Kur'an'ın bir ayeti beni ne kadar ayağa kaldırıyor? Bu ayeti dinledikten sonra uykum ne kadar kaçıyor? Bunu kendi kendimize Rabbimizin huzurunda bir muhasebeye tabi tutulmadan yani hesap gününe gitmeden önce kendimizi hesap edeceğimiz bir pratik olarak Şura suresinin 13. ayetinin ilk bölümünü tamamı uzun ayetin ilk bölümünü beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bu ayetten hayatımız ne kadar etkileniyor ona bakacağız. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şer'a lekum mineddine ma vasa bihu وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِمَا وَمُوسَا وَعِيْسَا اَنْ اَق۪يمُ الد۪ينَ وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ Sadakallahu'l-Azim Şura suresinin daha doğru okuyayım Es-Şura suresinin 13. ayeti kardeşim Kur'an belli. Kitabımız, kitabım, imanım, şeriatım, hayatım, Kur'an'ım. Sure, Eşşura suresi. Ayet, 13. ayet. Nasih değil, mensuh değil, İsrailevullarını anlatmıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve siz diyerek bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Şera'a lekum. Şera'a lekum. Size Allah kanun koydu. Kanun koydu. Diye başlıyor ayet. Ayet bana hitap ediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, Âmentü billâh ve melaiketihi ve kütübihi diyen, kitap diye bir şeye iman eden, mümine hitap ediyor. Şera'a lekum, size şeriat koydu Allah dini din konusunda. Şimdi ayete bakalım ne diyor? Ve biz bu ayeti bir kere duymak, Kur'an'da bir kere zikredilmesi bakımından bile ele alınca ne hale geleceğiz? Kaldı ki bu ayeti başka manalarda destekleyen veya benzer manada destekleyen Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Şer لَكُمْ مِنَ الدِّينِ Allah size kanun olarak bir din getirdi. Dininiz getirdildi. مَا <gülüyor> وَالصَّابِهِ bu Nuh peygambere de Allah'ın vasiyet ettiği şeydir. Bir, Nuh. Ve'l-lezî ohaynâ Sana indirdiğimiz Kur'an'ın özü de budur. O ma vasaynâ bi İbrahim'e. İbrahim'e de bunu vasiyet ettik. Ve Musa. Musa'ya da bunu vasiyet ettik. Ve İsa. İsa'ya da vasiyet ettik. Bitmedi ayet. Anlaşılsın diye kelime kelime içeriyorum. شَرَعَ <gülüyor> لَكُمْ مِنَ الدِّينِ Size, din olarak bir şeriat getirdik biz. Kanun, şeriat kanun demek. ma وَصَّى بِهِ Bunu Nuh'a da vasiyet etmiştik biz. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ey Muhammed, sana da indirdiğimiz vahiy budur. Yani Nuh'a ne dediysek, sana da onu diyoruz. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ İbrahim'e İbrahim'e vasiyetimiz de budur. Allah neyi vasiyet eder? Emir demek. Allah'ın vasiyeti çocuğun babadan aldığı vasiyet değil. Allah emretmek için. Ya yani emirdir Allah'ın vasiyeti. Umma abi İbrahim'e. İbrahim'e vasiyetimiz de budur. Ve Musa ve İsa Musa'ya ve İsa'ya da vasiyetimiz budur. Duralım şimdi. Nuh. Muhammed Aleyhisselam. İbrahim Musa ve İsa 5 isim bunların 5'ine vasiyetimiz size indirdiğimiz dindir şera'alekum mined dini size indirdiğimiz dindir bu 5 isim hangi isimdir ulul azm peygamberlerin ismidir 124 bin peygamberin rakam böyle olduğu söylenir İçinden 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı büyük peygamberlerdir. Bu 25 peygamberden 5'ini de Allah ulul azm en büyük peygamberler olarak öne çıkarmıştır. Kim bunlar? Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı Rivayetler var. Ben büyüklük sıralamasını en sona bırakarak zikretmeye çalıştım bunları. Ama Kur'an bunları Nuh, Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam olarak bu Şura suresinin 13. ayetinde zikrediyor. Yorulacak bir şey yok. Beyin jimnastiği de yapmıyoruz. Kur'an ayeti okuyoruz. Şimdi kardeşler, duruyoruz burada, ama frene basmadan duruyoruz. Zihnimize bir ufuk açıyoruz. Ayet, Şura suresinin 13. ayeti ne diyor? Size din koyduk biz diyor. Din koyduk. Bu dini daha önce Nuh'a da koyduk. Verdik. İbrahim'e de verdik. Musa'ya da verdik. İsa'ya da Dolayısıyla Allah'ın yeryüzüne peygamber olarak gönderdiği en büyük peygamberlerden en aşağıya kadar temel dini Aynı koymuş demek ki. Size ne koyduysak, din olarak, hangi kanunu koyduysak, İbrahim, Musa, İsa, Nuh, onlara da onu koyduk. Muhammed Aleyhisselam'ınkini okuyorsunuz zaten Kur'an'dan. Neymiş din kardeşler? Cümle bit, ayet bitmedi çünkü. Ayet devam ediyor. Din neymiş? En akimu dine. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dindar olacaksınız değil, dini ayağa kaldıracaksınız. Namaza ikamet yapıyoruz. Oturan namaz kılıcı Müslümanlara oturanlara kalkın namaz başlıyor diyoruz. En akımi dini dini ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi din konusunda fırkalaşmayacaksınız. Burada, kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayeti, çok net bir şey koyuyor. Bugün dikkatimizden kaçan, Kur'an'da bir ayette geçtiği için bu, sanki gözümüzden kaçan, bir şey İslam ayağa kaldırılacak bir dindir ve Allah'ın beş ulul azm peygamberden dolayısıyla bütün semavi dinlerini kendisine emanet ettiği e, peygamberlerinden istediği şey dini yaşamak ve dinde fırkalaşmamaktır çünkü Nuh'a Muhammed Aleyhisselam'a ve İbrahim aleyhisselama ve Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama emrettik dediği şey, vasiyetimiz dediği şey, en akimud din, dini ayağa kaldırın. Ve la teferrakû fîh, dinde fırkalaşmayın. Şura suresinin 13. ayet. Topluca baktığımız zaman, siz mealden tekrar bakınız. Allah size din koymuştur. Daha önce Nuh'a vasiyet ettiğimiz, şimdi Muhammed Aleyhisselam'a da emrettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz din budur. İki nokta üst üste, dini ayağa kaldıracaksınız. Yani din, hayat yapınız olacak sizin, ve dinde fırkalaşmayacaksınız. O zaman kardeşlerim. Biz bu dönen dünya başımızı çeviriyor. Müslümanız. Allah'ın mülkünde niye biz eziliyoruz sorusunda bir sürü de haccettiğimiz halde, namaz kıldığımız halde, gece zikrine kalktığımız halde, e Müslüman ama Müslümanlığı Allah sadece Müslümanlığı senin yaşaman olarak değil. Aynı zamanda yaşatman Hayatın oksijeni haline getirmen olarak istiyor. En akimuddin. Dini ayağa kaldırın, ikame edin. Bir de, وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde tartışmayacaksınız. Dinde fırkalaşmayacaksınız. Bölünmeyeceksiniz. <gülüyor> Şimdi kardeşlerim, bu vakıf, veya filanca dernek Bir senetle Bir tüzükle kuruluyor Yapacağı işleri sayıyor Bir Müslüman gençlik yetiştirmek İki Zekat dağıtmak Üç Filistin'e yardım göndermek Dört Toplu cuma namazlarına gitmek Beş Okullara din dersi takviyesi yapmak Altı, hacca gitmeyenleri hacetim Yedi, evlileri e, mutlu etmek, bekarları evlendirmek. Sekiz, dokuz, yirmi beş. Elhamdülillah, Medine'de İslam devleti kuruyor Musab ya. Şükürler, Allah razı olsun. Halbuki Allah'ın, azim peygamberler başta olmak üzere, istediği şey, şu altta siyah olan içerisine alınan şeydir. وَلَا تَتَفَرَّقُوا Derneğin tüzüğünde müminleri, dindarları parçalamama maddesi olması gerekiyor. Kaç öğrenciye burs verdiğin birinci maddesi. İkinci maddesi, وَلَا تَتَفَرَّقُوا Kaç öğrenci sana geldiğinden beri ben ümmeti Muhammed'denim diyor, kaçı da senden oldu. Senin verdiğin burslar ümmeti Muhammed'in hacmini mi kapattı, büyüttü, genişletti, küfrü ürgüttü? Senin cemaatini, grubunu mu büyüttü? En akı müddin, ولا تتفرق فيه, ولا تتفرق فيه. Vakıf, dernek, adı ne olursa olsun, cemaat. Grup isim vermek gerekmiyor. Allah'ın Ulul azm peygamberler başta olmak üzere müminlerden beklediği şey şer'a alekum minet din zettin olarak getirdiğimiz şey dediği Allah'ın şer'a alekum minet din İslam en aqimut din dini ayağa kaldırmak, ولا تتفرقو فيه parçalanmamak. Bunun için senin Birleşik Müslümanlar Derneği diye kurduğun dernek kaç Müslümanı böldü, attı onu bir hesapla bakalım. Sen vahdetten bahsettikçe bölüyor musun acaba? Sen mezhebini güçlendirirken, tarikatını güçlendirirken, vakfını, derneğini güçlendirirken en aqiyumut din oluyordur belki, ama senin gözünde velayet iftar rakufi ne oldu? Dolayısıyla kardeşlerim, شَرَعَلَكُمْ مِنَدْ دِينَ Allah'ın şeriat dediği şey, din dediği şey, ta Nuh aleyhisselamdan itibaren, sonra da Muhammed aleyhisselama okunmuş vahiy, Cebrail'in getirdiği vahiy, İbrahim'e vasiyet olarak Allah'ın bahsettiği şey, Musa'ya, İsa'ya aleyhimusselam cemi'an emrettiği şey, an اَقِيمُ din Dini ayağa kaldırın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Parçalanmayacaksınız dinde. Elbette bu ayeti indiği zaman şeytan sağdı. Bu ayeti şeytan dinledi. O yüzden sen bölmüyorsun ki, senin varlığın birleşmenin kimantası zaten diye oyaladı herkesi. Ama çalışmandan 30 sene sonra, ümmetin birikimi ve senin birikimin diye bir envanter istendiğinde, ümmetin birikimi, hala ilk rakamlarda, senin kopardıklarınla belki düştü, ama senin envanterin dosyalara sığmıyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪. Bu, kardeşlerim, En'am suresinin 159. ayetiyle, bir, ayrıntısı daha karşımıza çıkıyor bunun. En'am suresinin 159. ayet. Ne konuşuyoruz biz burada? Biz müminler, Müslümanlar olarak hangi yörüngedeyiz? Dünya dönüyor ama ben bir yerde bağlı mı dönüyorum? Dünya ile beraber mi dönüyorum? Allah'ın yardımı niye benimle beraber değil? Veya yardım geliyor da böyle mi bu işin doğası? muhasebe yapıyoruz. Bu dünya nasıl dönüyor derslerimiz bizim? Bir muhasebe dersidir. Kendimize gelme dersleridir inşallah. Belki düzeltmeyi Allah bizim elimizde mukadder buyurmamıştır. Ama bu ayeti de bu mantıkla kürsülerden duymak istiyoruz. Biz dediği zaman bir Müslüman, bununla ümmetini mi kastediyor? Mezhebini, tarikatını, ülkesini, Partisini, vakfını mı kastediyor? Elbette bize göre en güzeli söylüyoruz ama melekler, duyduklarının kalpte ne kadar orijinalinin bulunduğunu bakarak yazıyorlar hep. Biz kendimizi aldatabiliriz, melekleri aldatamayız. El-En'am suresinin, el suresinin yüz 59. ayetine şimdi bakalım kardeşler. Bu Şura suresinin 13. ayeti neydi? Allah'ın dini budur. Ayağa kaldıracaksınız dini. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde fırkalaşmayacaksınız. Müslümanım diyeceksin. Stop! Kimlerdensin sorusuna ne demek kimler? Müslümanlardan işte. Ya tamam kime bağlısın diye sorulduğunda dilin kurusaydı da bu soruyu sormayacaktın. Muhammed Aleyhisselam'a bağlayayım. Anladık ama kimlerdensin? Ensardan olmam mümkün değil. Medine'de yaşamıyorum. ve Hazreç'ten de değilim. Kureyş'te değilim. Türkiye'de Resulullah'ın ümmetindenim. Elhamdülillah. Bunu söylerken de, sanki Resulullah'sa, aleyhissalatü vesselam, ve elini öpüyorsun gibi haz duyuyor musun? Onu söyle bana sen. Ele edebiyat için, Mevlüt okurken Ağıt okurken an Veyahut da Şiir okurken değil Kimlerdensin Resulullah'tan Sallallahu aleyhi ve sellem Ya anladık da mezebin hangisi Resulullah'ın mezhebindenim Aleyhisselatü vesselam Ebu Hanife'nin de medresesinde duruyorum Demeliydik Bunu söylerken de gözümüz yaşarmalıydı Hangi gruba bağlısın Sorulduğunda da Bu sorudan Haya etmeliydik. Haya etmeliydik. Böyle bir soru bana sorulduğuna göre benim imanımdan şüphe ettiler herhalde demeliydik. Belki sizinle bir dert paylaşımı olarak dersimizin dipnotu şeklinde dinleyin bunu. Bin kere karşılaştığım bir sorudur bu. Çok güzel ayet tefsir ediyorsun. Ya maşallah bu sireti çok güzel anlatıyorsun. Allah razı olsun, dua edin diyorum. Nereye bağlısın? Nereye bağlısın? Ya derste dinledin değil mi? Hadis okudum, işte oraya bağlıyım. Anladık anladık, kim? Kimlere bağlısın? Hangi deriz? Hasbunallah ve ni'mel vakil. Resulullah'la bağımı konuştuklarımdan çözmüş, alt bağımı istiyor. Ve onu söylemedikçe de selamına devam etmiyor adam. Ümmeti Muhammed'denim diyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın medresesinin milyonuncu köpeği olmaya çalışıyorum diyorum. Tatmin olmuyor. İntisabın nereye diyor. Ne demek intisabım nereye? Resulullah'a intisablıyım. Kabul buyurursa beni. Yetmiyor. Ve la tetefarrakû Ve la Resulullah'a bağlıyım dedim, yetmedi. Filanca ekolden, filanca cemaattenim desem, hı, onlar güçlü doğru. Onlar çok güçlü bir cemaat. Onlar hem öğrenci konusunda hızlılar, güzel. Hı, rahatlayacak. وَلَا تَتَفَرَّكُوا Din ayağa kalkmış ama, dinin alt kademesinde olduğu söylenen cemaatler mezhepler dinden daha güçlü bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum bu hatıram beni bu dersi yapmaya sevk eden e, belki de ilk üç hissiyatımdan birisidir bir gün Mahmut Sarıca isimli, Allah rahmet eylesin, bir kurra hoca ile Medine-i Münevvere'de, o umreye gelmişti, ben de onu Medine-i Münevvere'ye götürmüştüm. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i hemen arkasında, Ashab-ı Suffa'nın yeri diye bilinen, işte 40-50 kare ne kadarsa bir yer var. Orada beraber Kur'an okuduk. Ee, Kur'an'dan sonra da, işte bir iki, hatıra konuştuk aramızda diyelim Türkiye'den gelen başka hacılardan biri beni kıyafetimden onu da sakalından takkesinden süzdü siz dedi Arap mısınız dedi yok dedik biz Türkiye'liyiz Ha Türkçe sordum doğru dedi yani hem Türkçe soruyor bize hem de Arap mısın diyor dedi ki size bir soru soracağım hoca mısınız dedi ben dedim bu hoca efendidir dedim Dedi ki adam diyorlar ki bize bizim grup başkanı bu haremi şerifteki yani Ravza-i Mutahara'daki imam vahabidir. Namazlarınızı iade edin. Olmaz burada namaz. Diyorlar. Ne dersin? Dedi. Hoca efendi yaşlı bir zattı Karadenizli. Eliyle işaret etti böyle çek buradan der gibi. Adam da bu ters bir hoca dedi gitti. Dedim hocam adamı cevap verseydiniz dedim. Burası uygun bir yer değil. Ben ona başka yerde sorsa cevap veririm dedi. Baktım çok gergin. Dedi ki 1965 yılında hocamla biz hacca geldik dedi. 1965 e, yani bir önceki asra ait bir hatıra bu. Aşık Kutluğun'un hocası. Babamın da hocası. Onun doğrusu Türkiye'de kıraat ilminin ilk insanlarından biri. Allah ona rahmet eylesin. Bu Cumhuriyet döneminin Kur'an'ı ayakta tutan isimlerinden biri. İnşallah İşi Vaktinden Çok Olanlar dizisinde ona ait bir ders yapmakta istiyorum. Biz dedi hacca geldik dedi. Biz yine Ravza-i dibinde otururken, Yine bir Türkiye'li biri geldi böyle soru sordu Hoca Efendi'ye dedi. Biz de talebe olduğumuz için genç talebeler olarak sessiz sedasız Hoca Efendi dinliyoruz dedi. Hoca Efendi, e, ben elhamdülillah müşerref oldum onu tanımakla, yeryüzünde dolaşan insan kılıklı bir melekti. Nazik, medeni bir insan. Ona gelmiş demiş ki 1965'te, Hoca Efendi burada namazlar olmuyormuş. İade edeceğiz namazları değil mi? demiş. Hoca Efendi'nin, وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Ayetini nasıl anladın? Bakın. Demiş ki, efendi otur. Kıyamete kadar kalacak bir dinin, namaz gibi mühim bir ibadeti, artık Resulullah'ın kabrinin yanında da olmuyorsa, İslam kalktı demektir. demiş Sen ne biçim Müslümansın? Burada sesimizi duyuyor Resulullah ve sen onun yanında, namazlarımız olmuyor artık diyorsun. Eğer Ravza-i Mutahhar'da da namaz olmuyorsa, namaz kalktı dünyadan, din de kalktı demektir, demiş. Hoca Efendi, yıllar sonra, belki bundan 30 sene sonra da, bu adam aynı soruyu gelip sorunca, beyin nefes sıçramış kanı ve, işte çek gittiği adama, işaret etti. En akîmud din'e, ve lâ teteferrakû fîh. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında birbirimizi namazı olmamakla itham ettiğimiz bir dünyada Yahudi'ye karşı zafer istiyoruz Allah'tan. Vahabil'i müdafaa edecek halimiz yok. Ben hiçbir şeyi müdafaa etmiyorum da Vahabil'i niye müdafaa edeyim? Vahabil'ik diye bir din mi var? Ama ve la teferrakû fih sakın parçalanmayasınız diyen Allah'ın bu emrini şer'alekum mineddin, dinsin şeriatınız böyle bir şeriattır, Parçalanmadan ayakta duran bir şeriattır. Parçalandığı zaman, kim olursan ol, Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. Dini yaşadın, şeriatını yaşadın, kabul etmiyor demektir. Şimdi, bütün buna rağmen kardeşlerim, şu Şura suresinin 13. ayetinin yorumunu, El-En'am suresinin 159. ayetini de dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'a leste minhum fî şey innemâ emruhum ilâllâh sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn Sadakallâhu'l-azîm Dinlerinde fırkalaşanlar ve kendilerine göre dine şekil verenler. Lesteminhum fi şey ey peygamber sen onları yok say. İnma emruhum ila Allah. Onların hesabı Allah'a kaldı. Summa yunebbuun bima kanu yef'alun. Sonra Allah onlara yaptıklarının ne olduğunu haber verecektir. Ayet El-En'am suresi sanki Şura suresinin 13. ayetinin tefsiri gibi bir şey. Şimdi kardeşlerim, bu Hanefi mezbinin, Şafii mezbini, Şafii mezbinin Maliki mezbini, Maliki mezbinin Hanbeli mezbini reddetmesi midir? Hayır. Bu mezheplerin başları, asılları, Hiçbir zaman birbirlerini ikinci sınıf Müslüman görmemişlerdir. Aynı okulun A, B, C, D diye sınıfının talebeleri olmuşlardır. Okul diploması aynı. Otuz kişilik bir sınıfa A sınıfı denmiş, yirmi kişilik bir sınıfa B denmiş, öbür yirmi kişilik sınıfa C sınıfı denmiş. Sonuçta verdikleri diploma aynı olmuş. Şimdi cahil Cühele'nin eline düşüp, Şafii'nin arkasında namazım olur mu diyordur. Onlar kendi arkalarında böyle bir şey demediler. Çünkü kendilerini din olarak görmediler. Dinin talebeleri olarak gördüler. Bize de bizim dinimizdensiniz demediler. Hep müminiz dediler. Hiç kimse Ebu Hanife'yi ve ondan sonra onun çocukları durumunda olan fukahayı Ebu'l-Hasen eleş'ariyi, İmam Maturidi'yi bu fitnesine alet etmesin. Maturidilik ve eşarilik, Abbasî saraylarında türemiş fitne fesada karşı hareketlenmenin adıdır. Camideki Müslümanları grup grup bölmenin adı değildir. Saz çalan, serseri Bağdat sokaklarını işgal etmiş fitneci fesatçılara karşı eşarilik çıkmıştır. Orjinal Müslümanlık manasında, ashab Kiram'ı daha iyi manasında, Dinlerini fırkalaştırarak yaşayanlar lesteminum fi şey. Sen onlarla ilgilenme, senin ilgisi yok onların lesteminum fi şey. Bir hesabın yok senin onlarla diyen Allah'tır. Celle Celalehu. Kardeşlerim buradan çok tatlı iki sonuca çıkıyoruz. Birincisi Allah'ın bütün peygamberlere emri dini ayağa kaldırmak ve parçalanmamaktır. O zaman bizim Müslüman olarak, fert olarak, bir dernek olarak, bir vakıf olarak benim vazifem dinimi yaşamak ve parçalanmamaya yönelik yatırım yapmaktır. Benim 10 yıllık, 20 yıllık vakıf çalışmam parçalanmayı milyonda bir oranında bile artırdıysa ben bütün peygamberlere verilmiş talimat çizgisinde değilim demektir edebiyat yaparak herhangi bir şekilde melekleri kandıramayız <gülüyor> kardeşlerim Bukhari'nin ve diğer pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle beraber düşünmek istiyorum düşünmek diyorum bu konuyla ilgisi yok direkt ama peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinden olmak, eli sünnet ve cemaat olmak, Peygamber'in ağzından ne demektir? Yörüngemiz nerede olmalıydı bizim, ümmeti Muhammed olarak tek ümmet, parçalanmamış bir ümmet olmak ne demekti? Kabe'yi döndüğümüz, tavaf ettiğimiz haleti ruhiyemiz hep yüreğimizde canlı olmalı idi cümlesini nasıl yorumlayacağımızı Buhari'nin beş bin 60. hadisi şerifi bu 3-4 yerde 3 yerde geçiyor diğer hadis kitaplarında var özellikle bu oldu mu yeterli bizim için elhamdülillah bu 5060. hadisi şerifini Cünde bıbne Abdullah radıyallahu an rivayet ediyor Cünde bıbne Abdullah raziyyullahu an ashabı kiramın gençlerinden hadisi şerif rivayet ediyor cümleyi gayet dikkatli dinleyelim hadisi şerifi. Zira yanlış anlaşılırsa e, maazallah hakkıma girersiniz. Peygamber aleyhisselamı yanlış anlamış olursunuz. İkra'ul Kur'ane me'telefet kulûbukum fe izah teleftum fe kûmû anhu. Fe anhu. Kalbinizde tartışma oluşuncaya kadar Kur'an okuyun. Kalbinizde yani zihninizde okuduğunuz ayetlerden farklı parazit şeyler çıkınca fakumu عَنْهُ Bırakın daha Kur'an okumayın. Bireysel olarak ben Kur'an okurken Allah Allah diye kendi kendime mucitlikler yaptığım an فَقُوْمُوا عَنْهُ Anil عن Kur'an Bırakın Kur'an okumayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. Sahih ve sahih ve sahih ve sarih hadis-i şerif. Bu da Resulullah sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim. Can talebelerim. Arkadaşlarım. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bellihu anni diye emri var Efendimizin ben belakı verdim. Tebliğimi yaptım. Bu sözden dolayı ağzıma gem vurulsun istemiyorum kıyamet günü. Duydunuz. Me'telefet <gülüyor> kulubukum. Kalplerinizde sorun oluşmadığı sürece Kur'an'ı okuyun. Eğer bir sorun çıkmaya başladıysa kumu <gülüyor> anu. Kalkın daha okumayın. İhtilaf girince Kur'an'da okumayın daha. Bu sözün anlamı şudur da aslında Cündib İbni Abdullah oradan geçiyordu da sesli yoktu. Bırak bu edebiyatları. Bırak. Bu hadis bu dünyada Buhari'de varken sen derneğinin haklılığını şununla siyoniste, miyoniste beraber çalışmanı veya da Müslümanları komplo berbat edecek işler yapmanı aklamak için bana Kur'an'dan ayet bulup getirdiğini düşün bile. Mesela Allah erce alukawamun alen buyuruyor. Erkekler kadınlardan üstün olacak aile düzeninde. Sen bu ayeti zemininden kaydırmak için Kur'an'dan başka ayetler getirsin Allahü Teala buyurmadı mı ki e salihatul kane'tatul habitat? Bak bunlar hep kadınları öven ayetler ayeti ayetle çürütmeye çalışıyorsun Peygamber Aleyhisselam bir ayette zihnin karıştıysa kapat okuma Kur'an diyor sana bir ümmet birbirini çürütmek derneklerini vakıflarını ezmek için Kur'an ayetlerini birbirlerine karşı mermi gibi kullandığı zaman bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın Ebu Bekir radıyallahu anhın yörüngesinde midir acaba? Ebu Bekir'e ya bu Medine'yi boş bırakma her orduyu gönderiyorsun dediklerinde ne cevap vermişti? Vallahi beni kurtlar parçalasa Medine'de Resulullah'ın başlattığı hareketi devam ettireceğim ben dedi. Burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Ben bu dersim sorunlarımızı çözme dersi değil bugünkü dersim. Ama bu Hastalığımızı ve eksikliğimizi teşhis etmeye çalışıyorum. Bundan sonra da çözmeye çalışacağız inşallah. Elimizdeki Kur'an'ımız ne durumdadır? Bizim itikadımız, amelimiz, pratiğimiz açısından onu konuşuyoruz. Burada kardeşlerim, 1- Alim olmayan Kur'an'ı kaynak olarak kullanmamalıdır. Yahu şu Kur'an'ımızı ezberden vazgeçtim. Oku dediğin zaman normal bir hafızın iki dakikada okuduğu bir sayfayı yirmi dakikada okuyamıyor. Gazete haberi okur gibi bile okuyamıyor Kur'an-ı Kerim'i. Meryem suresinden şu suresinden bana belgeler getiriyor. Sıkıştı mı da ya bu Araplara ima indi sadece biz de anlamayacağız mı bu Kur'an'ı diyor. Anlamıyorsun ki. Anlayandan anladığını zannediyorsun. Dilini çözemediğin bir Kur'an'ın dinini nasıl çözdün sen? Dilini çözememişsin. Üç ayda, dört ayda öğrenilecek bir dilini çözememişsin. Şeriatını çözdüğünü söylüyorsun bana. Dili yok, dini var Kur'an'ın olur mu? Alim insan. O da ödü patlayarak, Rabbinin huzurunda hesabını vereceğini bilerek, tir tir titreyerek Kur'an'dan bir şey çıkarır. Birbirimize karşı mermimizi, Kur'an ayetlerinden üretiyoruz. Hatta, hatta, ne rezillikti kardeşlerim, şeriatımızın ağırlıklı bölümü, İtikadımız Kur'an'dan alınmadır. Ama şeriatımızın muamelat bölümü hadisi şeriflerden alınmadır. Hadis eksenlidir İslam. Peygamber pratiği olduğu için aleyhissalatü vesselam, şu hale bakınız ki, hadisi şeriflerin gereksizliği için yaptığı iddia, kırdığı pot ve çanağa karşı Kur'an ayetleri kullanıyor insanlar. Ve sonra Allah'ın rahmetini ve bereketini talep ediyoruz. Hayır. Müslümanlar, Kur'an ayetlerini okumasınlar demiyoruz. İlimden istifade etmesinler demiyoruz. Felsefelerine, beşeri indiği görüşlerine, payanda olarak Kur'an ayetlerini kullanmamalıdırlar. Yoksa Kur'an'ımızı kendi elimizle tahrif etmiş oluruz. Maazallah, maazallah, Alimler Kur'an'dan bize yön göstermelidirler. Şu cıvık sözü kökten reddediyorum. Ne demek ya Allah bana Kur'an indirdi, iman et dedi. Yani ezhere mi gideceğiz biz Kur'an okumak için şimdi, anlamak için? Cıvık bir palavra bu, bunu geç gitsin. İki, hadisi Şerif, Dirmisi'de ve Diğer hadis kitaplarında meşhur. De' mâ yirîbuki ilâ mâ Şüphe veren şeyi bırak, kalbinin rahat ettiği şeye bak diyor. Yani tartışmalı konulardan uzak dur diyor Efendimiz. Peygamber nasihati bu. Biz ümmet olarak, Yahudi başımızda ortak düşman, fakirlik başımızın belası, topraklarımızın işgali ortak sorunumuz. İbadet zafiyetimiz başka bir sorun. Neslimiz, gelecek kuşaklarımız elimizden gidiyor ortak sorun. Bu kadar sorunlarımız bizim ortak sorunumuz varken, sen hangi tarikattasın, hangi vakıttasın, hangi cemaattesin, hangi mezheptesin, Ya bunları konuşmaya nasıl vakit bulur Müslümanlar ya? Müslümanın ortak siyaseti, ortak karakteri, dâmeri buk ile meraeri değil mi ya? Kalbine huzur vermeyen şey, ha sen. Müslümanların kan akan yaralarıyla uğraşmak hoşuna gidiyor. Tam bundan huzur buluyorum diyorsan, e o ayrı bir mesele. Ben Müslümanın üzülmesi, Müslümanın tartışması gibi konuların senin yüreğini dağıladığını zannederek bunu söyledim. Sen Müslümanlar tartıştıkça mutlu oluyorsan helal olsun sana o zaman. Temel karakterimiz budur bizim. Üç. Bu konumuzu Toparlarken 3. başlığımız. Rabbimiz "La tusimu bi hablillahi cemian" buyuruyor. Alemran i Suresi'nin 103. ayet. "Va tusimu bi hablillahi cemian ve Orada da dağılmayın var. Yani "Va tusimu bi hablillahi cemian" topluca Allah'ın ipine sarılın. Yani şeriatın ekseninde toplanın demek. Kur'an'ın ekseninde toplanın. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَعْتَصِمُوا sarılın, toplanın, bir arada olun demek. Emir bu, Allah'ın emri. اَقِيمُ ve وَاَتُوا Namaz kılın, zekat verin de Allah'ın emridir. İlk sözümüze dönüyoruz bir şeyi Allah'ın kaç kere emretmesi lazım bizim onu ciddi almamız için elbette bir kere emretmesi yeter vereceğiz şimdi verdik, rahat ettik kardeşlerim tekrar vakıflara şeyh efendilere ders okutan ulemaya biz şafi fıkı okuruk hanefilerinki sağlam değil filan mezebin delilleri yok bizim mezhebimiz güçlü diyerek yetiştirdiği talebeyi öbür mezhebi zaafa düşürerek yetiştiren kendi mezebinde yetiştirmedikçe yetişmemiş kabul eden anlayışa söylüyorum soruyorum akî musselâ namaz kılın sözü caminin önünden geçerken ayakta durun saygı duruşun demek, durun demek midir? Ya namaz kılacaksın. Bu söz fantazi olabilir mi namaz kılın sözü? Namazı dert etmemiş bir vakıf, bir tarikat, bir mezhep, bir Müslüman kitle Müslüman olabilir mi? Namaz diye bir dertleri yok. Haşa. Vu akimus Allah'ın emridir. Ve tasimu bi hablillah. Allah'ın kitabına sarılın emri. Sosyolojik bir Nasihat midir? Siyasi bir öğüt müdür? Namaz kılın diyen Allah'ın Azze ve Allah'ın ipine sarılın dediği aynı potansiyelli bir emir değil midir? O zaman, Hayya ala salah deyince, Talebeler olarak biz ne kadar namaza kalktığımızı, namaz kıldığımızı muhasebe ettiğimiz gibi, Aynı Kur'an'ın öbür sayfasında Allah'ın hepine sarılmış olun ayetindeki emri ne kadar uyguladığımızda araştırmadıkça Kur'an ümmeti olmamız tartışma götürür. E niye sen namazda bu kadar ekliyorsun? Allah'ın emri e, Allah'ın hepine sarılın da Allah'ın emri bir ümmet Cuma namazında camide kaç kişi olduğuyla ölçülmüyor mu Müslümanlık kalitesi? وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ <gülüyor> Kur'an deyince ceketini düğmeliyor. Rabbim Ali İmran suresinde buyurdu deyince Sadakallah, sadakallah diyor. Ayet okununca Tamam, estağfurullah biz bunu böyle bilmiyorduk diyor. Bunun kalitesi de وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın emri olduğu için namaz kılın emri gibi ümmeti Muhammed'in günlük hayatında pratik buldukça İslam güçlüdür. Biz cami çok diye seviniyor muyuz camiler boş olduğu sürece? Bu şehirde 20 tane cami var bu kasabada. Ama sabah namazında 2 kişi var orada. Mutlu oluyor muyuz? Çok cami var burada. Üstelik kar oluyoruz. Bu kadar cami var. Camide kimse yok. Ve atasımu bihabdillah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz sarılın. Emri, hafızların bile bir araya gelmesini sağlamadıktan sonra, bu emir, boş cami gibi boşlukta kalmış bir emir demektir. Hoca efendileri bile, Kur'an tefsiri yazmış hoca efendileri bile, Fakihleri, muhaddisleri, şöyle ümmetin dertleriyle ilgili üç günlük bir kampı alamadığın bir dünyada ortada kaldı. Allah'ın ipine sarılın. Hocalar, Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenler nezdinde de ortada kaldı. Tıpkı camiler, bina olarak var, sabah namazında, yatsı namazında boş. Bu nasıl kahrediyorsa mümini, Allah'ın kitabını ezberleyenler, onunla ilgili makale yazanlar, kitap yazanlar, telif yapanlar bile وَعْتِصِمُوا بِحَبِّ <اللّٰه> konusunda nefislerinden, makamlarından, mallarından, ailevi şartlarından, zorlayan sağlık şartlarından feragat edip ümmeti Muhammed'in menfaati için bir araya gelmiyor وَعْتِصِمُوا بِحَبِّ <اللّٰه> Kur'an'da nostaljik bir emir gibi haşa kalıyor Siyasi bir öğüt gibi sosyolojik bir öğüt gibi kalıyorsa eğer boş kalan cami gibi bu ayette ortada kaldığı sürece Allah'ın rahmeti uzağımızda duruyor demektir. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Dönen şu dünya şartlarında eksenimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi eksendeyiz biz? Koca koca iddialar kolay mini mini görülen işleri yapamamış insanlar, koca koca iddialarla konuşsalar ne olacak? Görkemli toplantılar yapabiliriz. Zaten, ah dağıttın mı, toplantı katılımda izdiham oluyor. وَعَطَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا Hasbunallah ve ni'mel vekil diye ömrümün sonuna kadar haykırsam rahatlayamam. Ve atasimu biheblillah ayeti bu Şura suresinin şera'a lekum mine dini ayeti bunları konuştuk. Belki de la gaddere Allah Rabbim beni bütün mümin kardeşlerimi, hepimizi muhafaza buyursun, bu sözler bile, bir grup müminin, ne biçim bu sözler ya? Bunların konuşulacağı zaman mı şimdi? Bunları ne devşitiyoruz? Zorla biz zaten topluyoruz milleti, bu fitne, fesat, casusluk hareketi bu, diye, maazallah, la kadderallah, bu ayetlerin, şu, şu, Kur'an okuyun kalpleriniz tartışma çıkarmadığı sürece tartışmaya kayınca bırakın Kur'an okumayı diyen hadise rağmen belki de pek çok kardeşimiz bu konuşma yüzünden vebale girecek Rabbime sığınıyorum, inayetini talep ediyorum. Kardeşlerim, Yahudi'ye lanet ederek kendimizi temizleyemeyiz. Hain Birleşmiş Milletler, bak şu birleştirilmiş milletler var ya, onun yüzünden böyle oldu, diyerek, başımızı kuma sokarız sadece. Bu teselli, sahte tesellidir. Geçicidir. Geliniz, dünya değişmesin, sözümüz dinlenmesin, biz, Rabbimizin önünde mazeretimizi hazırlayalım. Ben, elhamdülillah fitneye sebep olmadım. Kendine çalışanın yanında olmadım. Ümmetime çalışanın yanında oldum. Üç sene sonra baktım ki ümmetim değil, ben büyüyorum. Çekildim. Çekildim bir kenara. Baktım ki ümmetim ayağa kalktı, canımı dişime kattım, tekrar gayret ettim. Bu şuuru yakaladık mı? Yanımızda melekler var o zaman. Sağ Nuh Aleyhisselam'dan beri indirilmiş şeriatın içindeyiz demektir. Elhamdülillah. Rabbim bu şuurla yaşamı hazını, o şuurla nabzımızın attığı günü bize göstersin diye dua ediyorum. Bursa Sallallahu ve Selamü Aleyhi ve sellem ala Rahmetü Muhammed ve ala alihi ve ve Rahimü ve ve Rahimü